Çok özel bir konuğumuz var. Daha önceki haftalarda söz verdiğimiz gibi Türkiye'deki eğitim başlığına, meselemize, ortak meselemize devam ediyoruz. Ve bugün de eğitim yoldaşı sevgili Kayhan Karlı bizle beraber. Kayhan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Damla. Biraz önce program başlamadan küçük bir toparlama yaparken seninle beraber bir hat çizdik aslında eğitime eşit erişim eğitime erişim fırsat eşitliği meselelerini konuşalım oradan da eriştiğimiz eğitim nasıl bir mesele olur diye şey nasıl bir eğitim olmalı diye konuşalım dedik en başından başlayalım özellikle pandemi ile beraber eşitsizliklerin iyice derinleştiği bir döneme girdik bu eşitsizlikler meselesi eğitime erişimde de çok önümüze çıktı Kuşak kuşak çocukları kaybettiğimiz bir eğitime erişememe meselesi ve eğitimin gittikçe özelleşmesi meselesiyle karşı karşıyayız. Nasıl bir fotoğraf var önümüzde ve buradan nasıl hareket edeceğiz diye o kocaman soruyu kucağına bırakayım mı? <gülüyor> evet aldım kabul ettim gerçekten kocaman bir soru. E, fakat özellikle e, son 20 yıldır üstünde durduğumuz işte bu ekosistemde hep bir araya geldiğimiz çeşitli kişi ve kurumlarla aynı şeyi yapıyoruz aslında. Şimdi bir kere şöyle bir durumumuz var. Bizim eğitime erişim sorunumuz e, çok ciddi bir problem ve yıllardır önemli bir problem. Bu problemin zaman zaman azaldığını söylemiş olsak da e, aynen senin söylediğin gibi e, salgın da e, bunu gerçekten daha vahim boyutlara ulaştırdı. Yani en azından resmi verilere göre şunu biliyoruz ki bir milyonun üstünde çocuk internet erişimi ya da cihaz erişimi nedeniyle yoktu. Bu bir milyon çocuktan söz ediyoruz. Yani herhangi bir sayı değil, ortalama bir ülkede belki de toplam çağ nüfusu olan 1 milyonun erişemediğini söylüyoruz. Dolayısıyla eğitime erişim sorunu, özellikle bu uzaktan eğitim sürecinde daha doğrusu okulların kapalı kaldığı ve online süreçlerle desteklediğimiz döneme girdi. Bu aslında uzaktan eğitimin sadece bir şeydi, parodisiydi yaptığımız. Çünkü zorunlu eğitim yaptık aslında. Bu zorunlu uzaktan eğitim sürecinin içerisinde de Birkaç nedenle eğitime erişim sorunumuz oldu. Bir internet erişimi zaten ülkemizdeki internet altyapısının yetersizliği Erişim olsa dahi e, o erişimin kalitesiyle ilgili de ciddi sıkıntılar yarattı internet e, meselesi. E, bununla beraber internete erişemeyen aileler ve çocukları vardı. Bir de bir ikinci boyut daha var. Belki daha az konuşulan. Bu arada Beyaz Yaka aileler içinde şöyle bakacak olursak hani evde en az bir e, şeyler var. Bizim e, Rakamsal istatistikler, hane halkının evde en az bir laptop bulunan, tablet bulunan gibi. Ama bu ailelerde de anne babalar da evden çalışmak durumunda olunca çocuklar için de bir cihaz ihtiyacı ortaya çıktı. Birden fazla çocuğu olanın aynı saatlerde çocukların çalışması için daha fazla cihaz ihtiyacı çıktı. Özetle yaptığımız işin kalitesinden bağımsız olarak bir kere erişim meselesi kat kat sadece internet erişemeyenler kat kat büyüdü. Şimdi. Buradan alıp şunu da söylemek lazım. Erişseydik çok mu iyi olacaktı? Ya da eğer salgın olmasaydı çok mu iyiydik bu eğitim meselesine bakınca? Ee, burada birkaç şeyi söylemek lazım. Aslında biz 2000'li yılların başından itibaren... ...eğitim bilim dünyasında e, sosyoloji, antropoloji okumalarıyla birlikte söylediğimiz bir şey var ki... ...bu eğitim sistemi yani güncelde bizim modern eğitim sistemi diye tarif ettiğimiz... ...içinde bulunduğumuz eğitim sistemi sanayi devriminin ürünü olan... Ve artık e, miadını doldurmuş olan, hükmü kalmamış olan bir model. E, ve bu modeli biz sağını solunu yamalayarak son 50 yıldır e, orayı yamaladık, buraya yamaladık. Öğrenme biçimleri dedik, yeni keşfettiklerimizle bunu çözeceğiz dedik. E, bu okul modelini, şu anki okul modelini sürdürmeye çalışıyoruz sadece biz değil dünyada. Fakat salgınla birlikte aslında önümüze bir fırsat çıktı. Yani gördüğümüz veriler ışığında... Ee, gelişimle birlikte biz bu okul modelinden vazgeçerek yeni bir şey bulmak zorundayız. Çünkü salgın aslında tek başına Türkiye gibi e, çağ nüfusu çok büyük olan yani e, K12 dediğimiz sistemde 1.8 milyon öğrencimiz var. 12 ile çarpacak olursanız bu rakamı e, işte o şeydeki e, okul öncesi ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrenci sayısını buluyorsunuz. Yani 40 milyona yakın öğrencisi olan bir ülkenin e, üniversitelerle birlikte e, okullarla e, şeyini e, e, sınavını görüyoruz burada. E, bunun için e, bir başka konuda eski e, sanayi devrin eğitim modeliyle oluşturulmuş olan müfredatlar ve operasyonel e, yönetim yönetişim biçimleriyle bunun uygun olmadığını görüyoruz. Ama bu arada bugüne kadar bunun değişememesinin nedeni toplumsal hayatında değişmekle ilgili dirençlerindeydi. E, bu nedenle de bu e, şunu söylemekte de fayda var. Bizim e, toplumsal hayatta da modern okulun, sanayi devrimi okulunun bir e, örtük görevi de çocuk bakıcılığı yapmak aslında. E, dolayısıyla çocukların, annelerin ve babaların işte olduğu dönemlerde okulda olması bir anlamda küçük yaş, erken yaş çocukların eğitimini zorunlu kılar, hale getirmişti. Şimdi salgın sonrası e, uzak çalışma, dışarıdan çalışma, ...farklı mesai saatleri kavramlarıyla birlikte yeni bir duruma doğru gidiyoruz. Bu yeni çalışma biçimleri de okul saatlerini değiştirmeli. Hatta ve hatta hani senin başlangıçta sorduğun ne yapacağız peki sorusunun cevabı şu... E, ...belki ne yapmamız gerektiğini söyleyerek oraya geçeyim ben. E, şimdi salgının bittiğini varsayarak bu yıl hiç okulları kapatmadan tamamen gidiyoruz... ...ki bu gerekli olan bu arada... E, fakat şöyle bir durumumuz var, e, okulları kapatmadan dostluğa gidiyoruz ama bütün okullarda, öğretmenlerde, anne babalarda, eğitim sistemi de neredeyse sanki bu bir buçuk iki yıllık dijital deneyimimiz hiç olmamış, her şey eskiye dönmüş gibi aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Yani günde dokuz saat ders yapılan okullar devam ediyor, özel okullar için söylüyorum. E, hafta sonu yetütleri, akşam yetütleri, gece yetütleri, bunları dahi okula getirerek, taşıyarak sokaklara dökülerek bunları dahi yapmaya devam ediyoruz. Yani biz bu dönemde hiçbir şey öğrenmeyip aynı şey her şeyi eskisi gibi yapmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde e, resmi okullarımızda da yani devletin e, sahibi olduğu operasyonunu yürüttüğü okullarında da aynı değişimlerin olmadığını görüyoruz. Milyonlarca sayfa, kağıt ve fotokopiyle gidiyoruz. E, ama dijitalle ilgili alıştığımız hiçbir şeyi yürütmüyoruz, çoklamıyoruz. Dijitalin aslında dünyada e, Eşitliği arttırması, liberalizasyonu arttırması, erişime herkese taşıması gibi bir işlevi varken dünyada internetin en azından bizim ülkemizde ise bunun tam anlamıyla karşılığını bulmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Peki ne yapmak lazım? Oraya geçmeden oldu. küçücük bir şey daha söyleyeyim mi? Oraya girdim. Kusura bakmayın. netfis bir çerçeve Güzeldi. çiziyorsun. Ee, o çerçeveyi oturup heyecanla dinliyorum. Fakat bu arada zihnimde çınlayan bir şey daha var. Biz eğitime erişimi konuşurken ve bu dönüşümleri konuşurken, e, işte internet erişimini konuşuyoruz, cihazları konuşuyoruz vesaire. Ama önümüzde aslında odanın içinde e, çoğunlukla görmezden gelinen büyük bir fil duruyor. O da. Zaten yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini konuşurken pandemiyle beraber derin yoksulluğun bir kama gibi o eşitsizliği iyice böldüğü bir şeyden bahsediyoruz. Ve derin yoksullukla beraber sadece yeni başlayan çocukların eğitime erişememesi değil okul terklerinin de çok hızlı arttığını görüyoruz. O yüzden de bütün bu meseleyi bir eşitsizliklerin azaltılması başlığı altında konuşuyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında e, bir adım daha öteye götüreceğim ben. aslında hak konuşmak konuşmamız gerekiyor burada. Tam Çünkü da eğitim e, en temel çocuk haklarından bir tanesidir. Eğitime erişim de aynı şekilde en temel çocuk hakkıdır. Ve biz e, bu ülke olarak e, evrensel çocuk haklarını, evrensel insan hakları beyannamesini kabullendiğimizi ve ona göre ülke e, yönettiğimizi ve oluşturduğumuzu söylüyorsak bizim şu noktada eğitim hakkını gasp ettiğimiz çocukların sayısına bir dönüp bakmamızda fayda var. Bu istersek internet erişimi yoluyla olsun, internet istersek kalitesiz erişimi yoluyla olsun, istersek okula git bir halde eğitime erişemeyenler yoluyla olsun. Yani bu, bu da bir vaka önümüzde. E, ve tabii ki e, yani derinleşmiş olan e, yoksulluk sınırı, gelir düzeyi meselesi ee, ve son bugünlerdeki yaşadığımız e, ekonomik e, krizle birlikte e, özellikle e, dijital cihazların maliyetlerinin ulaştığı noktaları düşünecek olursak e, buralar gerçekten e, enteresan bir yere doğru gidiyoruz. Bu noktada tabii şeyi hak temelli olarak konuştuğum zaman e, birkaç alanda konuşmak lazım. Yani ee, ülkenin e, %80'i, %90'ının e, orta ve alt gelir grubundan oluştuğu bir yerde e, bu hakların yeniden tarif edilmesi, hakların elde edilmesi süreçlerine bakmak lazım. E, fakat buna bakarken de eğitim hakkı için vazgeçilmez olan bir şey var ki minimalde olsa biz elimizdeki imkanlarla nitelikli eğitimi sunabilmeyi düşünmemiz gerekiyor. Yani eğitimde nitelik sorunumuz uzunca bir zamandır söz konusu fakat eğitimde nitelik konusuyla ilgili olarak nicelikten öteye çok fazla bir çalışma yapabildiğimizi söyleyemiyorum. Yani Türkiye'de okullaşma oranına bakıyoruz. Yüzde doksan OECD ülkeleriyle birlikte karşılaştığımızda. Fakat bu okullaşmış olan çocukların e, e, nitelikli eğitime erişimlerine baktığımız zaman ise burada ciddi bir soru var. Yani son derece elitist bir eğitim sistemine mahkum edilmiş durumdayız. E, ve bu elitizm de aslında bir anlamda şeye dönüşmüş durumda. Ee, bir dönem e, şeydi e, 1980'lerde 70'lerde bu el, şimdi elitist dediğimiz okulların sayısı sınırlı sayıda olduğu için e, dar gelirli e, kırsal alandaki ailelerin çocuklarının da başka bir yere e, üstün yetenekli diye tarif edebileceğimiz akademik olarak bilimsel olarak çok çocuklarını da işte birkaç tane fen lisesiyle e, 20-30 tane Anadolu liseleriyle bir yerlere götürebiliyorduk ama geriye kalan kitlesel olarak harmanlanmış bir eğitim modeli görüyorduk. Ama son 30 yılda geldiğimiz yer, özellikle 1980 ve sonrasında, Türk eğitim modeli son derece elitist, sınıf sınıf temelli bir eğitim modeli haline geldi. Ee, şöyle ki, mesela ben buradan şunu söyleyebilirim. Ee, lütfen meslek bir bakın bakalım. Meslek aileler hangi gelir düzeyinde? Yani toplumun en alt katmanının e, çocuklarını e, meslek okutur hale geldik. Çünkü e, yani çok da bir şey yapamıyor. Önceki yıllarda Özel ders alabilme, dışarıdan kurs alabilme becerisi kazananlar kötü de olsa bir yere atıyor kendini. Ama hiçbir yere gidemeyenler meslek sesine kalıyorlar orada. Bu arada tabii nitelikli olan meslek okullarını da perişan etmiş hale geldik. Geçmişte sınavla girilen, bu arada ben de mesela bütün bizi dinleyenlere söyleyebilirim. Ben Maçka Anadolu Teknik Sitesi mezunuyum. Üçle söylerim, 100 yıllık bir okul mezunlarımızın hepsinin çok önemli olduğu ama... Son 20 yılda okulumuzun geldiği hali gördükçe e, çok çok üzülüyorum gerçekten. Çünkü öğrenci profilinin harmanlanmak yerine en alt katman alıyor. Katman katman gidiyor. Bu tabii neyi getiriyor? Aslında senin sorduğun sorulardan bir tanesini daha getiriyor. Gelir düzeyi yüksek ailelerin eğitimin nitelikte yarışmadığı için test ve tostun arasında kalan çocukların ne yazık ki sadece testle yarıştıkları için de düşünme becerileri, eleştirel akılları... E, birey olabilmek için ihtiyaç duydukları beceriler değil üç tane matematik sorusuyla dört tane Türkçe sorusuyla çöz bugüne kadar değerlendirildikleri için üstelik de e, onlara hiçbir şey vermeyecek olan bir diplomayı alıp hiçbir şey vermeyecek olan bir üniversiteye yerleşmek için bu savaşın içerisine girip buradan birey olmadan çıkan öğrencilerin yetiştiği bu okullarda çocuklar saatlerini geçiriyorlar geçirdikleri saatlere de mesela etrafınızdaki birkaç tane liseli öğrenciye sorun. Yani hiçbirisi gittiği okula mutlu değil. Okulda olmayı hiçbirisi istemiyor. Ee, mesela birisi şunu söylese, üniversiteye gitmek için lise diplomasına gerek yok desek e, hiçbirisi liseye gitmez. Hatta bir adım daha öteye gideyim. Ee, liseye gitmek zorunlu değil diyelim. Bugünkü öğrencilerin en az %50'si okula devam etmez. Zorunlu olmadığı anda. Yani aslında bu kriz dünyanın da benzer bir krizi damla. Fakat Türkiye'de erişimle beraber e, sosyoekonomik yapımızla beraber bu vahim bir büyük toplumsal kriz haline gelmiş durumda bence. E, onun için burada e, bir e, toplum sağduyusuna, e, bir toplumun ortak aklına ihtiyacımız var. E, çünkü Türkiye 80 milyon nüfusuyla ne yazık ki e, bu eğitim düzeyiyle e, katma değer üretmeyen e, herhangi bir şekilde e, fark yaratacak olan, inovasyonu yaratacak, yeniliği yaratacak olan İçeriği üretmeyen bu arada da bu elitist eğitim sistemi yüzünden en üstte kaymağı diye tarif edebileceğimiz bilissel olarak en genius çocuklarımızın olduğu bilissel olarak bu arada sosyal duygusal olarak hepsinde ciddi problemlerimiz var. Ama bu bilissel alanda çok iyi olan çocuklarımızı da uluslararası alandaki pek çok yere kaybederken bizim ülke sınırları içinde inovatif, yenilikçi, yaratıcı başka dünyalar, başka katma değerler üretebilme ihtimalimizin çok az olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben bugün toplumun her kesiminin sizin yaptığınız bu program gerçekten çok değerli. Rauf'a da buradan selam gönderiyorum. Gerçekten her gün her yerde eğitim sistemi eğitim diye yeniden konuşmamız lazım. Buralarda ortalama vatandaşın inisiyatif almasını sağlayacak bir takım yeni düzenlemeler yaratabilmemiz lazım. Çünkü ne yazık ki çok üzgünüm ama Türkiye'de e, eğitim e, ortalama vatandaş tarafından da sahiplenilmiş bir şey değil, bir mesele değil. Yani e, bizim eğitim kurumlarına yapılan bağışla e, cami yaptırma derneklerine yapılan bağışı e, karşılaştıracak olursak aslında eğitim kurumlarına yapılan bağışın hiç olmadığını görürüz burada. E, mesela dünyada gelişmiş ülkelerde özellikle G10 e, ilk 10 ülkeye bakın bu ülkelerin tamamında insanların mahallesindeki okullarda okuduklarını, özellikle küçük yaş gruplarında ve mahallesindeki okulların yıllarca var olduğunu ve bu okullarda hatta yıllarca benzer öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çalışabildiğini ve yılların sonunda da buralardan mezun olan kişilerin dönüp kendi kapasitesine uygun 3 lira, 5 lira, ben burada okumuştum, benim hayatıma yön veren yerlerden birisidir diye dönüp okuluna bağış yaptığını görüyoruz. Oysa Türkiye'de e, bağışçılığı ancak işte vergi muafiyetleri ve benzeri şeylerle e, şey yapmaya çalışıyoruz, özendirmeye çalışıyoruz. Oysa e, de, şeyin, e, okulların tamamının e, belli bir otoriteye ait olduğunu düşünüyoruz. Burada e, velinin okulu sahiplenememesinin gerekçesi de sadece velilerde değil. Çünkü biz böyle bir set koymuşuz o arada zaten girmesine süreçlere. Ee, özetle şunu söyleyebilirim ki Damla yeni bir şey yapmak lazım. Bu yeni bir şeyin de tam zamanı, salgın sonrası tam zamanı ama bu yeni bir şeyi yapmaya cesaret etmek lazım. Çünkü e, bu dönem e, aykırı sözlerin söylenmesi, aykırı fikirlerin uygulanması ve denenmesi gereken bir model. E, bugüne kadar yaptığımız ve e, yapa geldiğimiz işler bizi getirdiği yer burası. Demek ki bizim e, bundan başka bir şey yapmamız lazım. Çünkü problemimiz gittikçe derinleşmiş durumda. E, bu derinleşmeyle ne yazık ki az önce söylediğin gibi çok önemli. Bu derin fakirlik de derin fakirlerin çocuklarını meslek sesinde sonuçlandırıp oradan sonra hiçbir iş yapamadıkları 18-19 yaşında da e, hiçbir meslek sahibi olamadan o saatten sonra çırak da olamıyor. E, hiçbir meslek sahibi olamadan toplumun içerisinde e, özellikle eğitimde işsiz genç nüfus oranının yüzde yirmi beşlerin üstüne çıktığı e, inanılmaz sayıları konuşur hale geliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde bütün karar vericilerin e, kim olursa olsun e, bu durumdan işsizlikten genç nüfus işsizliğinden eğitim sisteminin kalitesinden eğitim sisteminin organizasyon yapısından eğitimin ne olduğunun tarifinden eğitimden ne beklendiğinden tarifine kadar hepsini yeniden e, Konuşmak lazım. Sadece konuşmak değil, tasarlamak lazım. Ee, burada belki de reformlara değil, eğitim sisteminin artık reformlarla düzelecek, yama tutacak tarafı yok. Ee, eğitim sistemi dediğimiz şeye topluca başka bir bakış açısına ihtiyacı var. Ve burada da hakikaten e, konsensüse ihtiyaç var. Yani e, şu görüşün çocukları, o görüşün çocukları falan değil. Yani bu, bu, Bunlar bu ülkenin çocukları. Ee, Türk'ü, Kürt'ü, Arab'ıyla. Örneğin Türkiye'de çok ciddi bir e, mülteci nüfusumuz var. E, bu insanların çocukları, iki milyona yakın çocuk bizim okullarımızda artık. E, okullardaki e, dil öğrenme problemi, entegrasyon problemi, e, bu çocukların farklılıklarıyla birlikte bizimle birlikte yaşayabilme problemi, toplumun e, bu insanlara, bu göçmenlere bakış biçimi, bütün bunların hepsi aslında okulun ve müfredatın içinde e, muhakkak e, çözülmesi gereken problemler. Ama bu problemleri çözebilmek için de işte önceliğimizi e, nicelikten daha çok niteliğe çevirmek lazım. Bir öneri söylememi ister misin Namla? Çok sevinirim. Ee, öneriden sonra da bu söylediklerinden içgüdüsel olarak bir hat e, çerçeve çıkarıyorum. Onu tartışalım isterim. Tamam. Yani kısacası ben buradan şunu söylemek istiyorum aslında geneli itibariyle. Ee, mesela yapılabileceklerden bazıları. Biz okulu tam gün yapmak zorunda değiliz. Ee, yani e, çok uzun saatler okula gidince çok şey öğrenmiyor çocuklar. Ee, ebeveynler de öyle zannediyor. Mesela 100 soru yerine 200 tane soru çözdüğü zaman daha çok doğru yapacak diye zannediyor. Ee, ya da bunun ezberlemekten başka bir şey olmadığını fark etmesi lazım kamuoyununda. Dolayısıyla saatlerce gün boyunca okulda olması mecburiyeti sanayi devriminin mecburiyeti çok da gerekli değil. Çocukların bir kere çocuklarında olursa olsun nerede yaşarlarsa yaşasınlar çocukların özellikle erken dönemde güneş doğduktan sonra kalkıp okula gitmeleri lazım. Buna uygun yeni okul saatleri tasarlamamız lazım. Yani altı ders, günde altı dersin zorunluluğunu ikili eğitim yapmak için demiyorum. Okullar tekli eğitim yapsın, daha az saat ders yapsın, o daha az saatle birlikte çocukların sosyo-kültürel altyapılarının gelişmesi için ihtiyaç duydukları yeni programlar oluşturalım. Yeni çerçeveler oluşturalım ve özellikle de Dijitalde kullandığımız bazı alanları dijitale olan erişimi çoklayabilmek için yerel yönetimlerle, ailelerle bir arada ortak e, hub'lar, belli bölgeler oluşturarak buralar vasıtasıyla e, harmanlanmış yeni tip bir öğrenme yaratmak zorundayız. Liseyi komple kapatıp bence liselerde e, tamamıyla beceri odaklı, e, gelecek kariyerine yönelik e, uluslararası programlarla entegre, Yeni bir bilse mevzuniyet programı tasarlamak zorundayız. Ee, mesela şunu da anlamıyorum. Yakında dünyada da olacak. Ee, grafik tasarımcı olacak olan, 18 e, olmak isteyen 18 yaşındaki çocukların muhteşem grafik tasarımcılar var. 17-18 yaşında. Ben şimdi çalıştığım, beraber çalıştığım genç arkadaşlar var. Staş'a geliyorlar. Ee, 4 yıl niye üniversite okuduğunu anlamış değilim. Yani... Şu şey için niye gidiyor? Niye oralarda zaman harcıyorlar çocuklar bilmiyorum. Dolayısıyla K12 artı üniversitenin saatleri olarak, okul sistemi olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyor ve öneriyor. Şimdi bu söylediklerin zaten eğitim konuştuğumuz zaman ya da sosyal fayda eden herhangi bir meseleyi konuştuğumuz zaman tek bir meseleyi konuşmuyoruz hiçbir zaman. İşte e, okul saatlerinin düzenlenmesi dediğinde biraz önce söylediğimiz hem annenin hem babanın çalıştığı çekirdek aileye e, düşürülmüş sosyal e, destek ağlarından yoksun kalmış kent içinde e, ailelerin çocuklarının bakım meselesi ortaya çıkacak bir yandan yani yarım gün ya da 3 saat bitti o o on... aslında işte bu da şey e, şeyin yerel yönetimlerin görevi yani hani oradan yani... çıkacağız buna oraya Şimdi eğitim konuşurken dedim ya içgüdüsel olarak bir çerçeve geliyor aklıma çok az vaktimiz kaldı onunla ilgili bir soru sorayım sana Hı -hı. bütün bu konuştuklarımızdan biraz da Başka alanlarda da devam eden hattın burada da aynı problemlere sebep olduğunu görüyoruz. Mesela sağlık gibi de hani kamunun temel haklar üzerinden vermesi gereken hizmetlerin, sosyal devletin sağlaması gereken hizmetlerden yavaş yavaş çekildiği, o alanı özel sektöre doğru bıraktığı, bu arada kamunun verdiği hizmetlerinde niteliğinin düştüğü Böylelikle çok ciddi bir erişim ve eşitlik probleminin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Son birkaç yıldır, son 10 yıldır belki 20 yıldır ve tabii ki pandemiyle beraber bunun çok göz önüne çıkması. Sağlıkta da çok benzer sorunlar konuşuluyor. Bu durumda aslında bizim toplumsal sözleşmemize dönüp ya biz nasıl bir ortak yaşam hayal ediyoruz ve ortak yaşamda bu temel hakları her birimiz için nasıl sağlamalıyızdan mı başlamamız lazım diyeyim. Aa, çok güzel bir soru. Ben sana e, izni, iznin olursa biraz futurist bir e, cevap vereceğim buraya. E, beni tanıyanlar bilirler. Ben şimdiden daha çok nereye gidiyoruz da çok bakarım. E, ve hep geleceği daha çok konuşurum. E, çünkü bugün anı zaten içindeyiz. Öyle bakıyorum hayata. Ama sonrası ne olacak sorusu çok değerli benim için. Şimdi bugünkü geldiğimiz yere birkaç yere bakarsak biz şu anda bir projeyle Dünyanın ilk etbit olarak dünyanın ilk şeyini kurduk eğitim alanındaki e, şeyini e, kriptosunu e, kurduk e, ne yapıyoruz burada aslında biliyorsunuz bu blockchain teknolojisi dediğim teknoloji aslında bir akreditasyon mu dediğim yani e, kitlelerin kendi içinde güvenilir takas yapmasını sağlayan dolayısıyla e, bu kripto paralar ve e, blockchain teknolojisiyle ilgili konuştuğumuz şey Merkez bankalarını yok edip bu merkeziyetçi yönetimden kendi takas küçük mikro ekonomilerini oluşturacak olan yeni tür bir modele geçiyoruz ekonomik açıdan. Yani bu önümüzde bir durum. Şimdi biz eğitimle ilgili bir adım attık oraya. Eğitimde de böyle bir şeye doğru gidiyoruz tamamıyla. Aslında yakın gelecekte şöyle bir şeyi tartışıyoruz. Yani son dönemde eğitim camiasında da dünyadan söz ediyorum Türkiye'den değil. Nationless world dediğimiz biraz daha sınırları olmayan ülkelerden bağımsız bir dünya hani e, John Lennon'ın e, dediği gibi aslında e, belki kardeşçe yaşar mıyız orasını bilmiyorum ama iki tane büyük gücün e, şeyindeyiz e, şu anda karşılıklı olarak iki şey olacak dünya diye düşünüyorum. 2050'lerde özellikle. Bir tanesi e, özellikle alt sosyoekonomik olarak dünyanın her yerindeki alt gelir grubu ve az eğitimli gelir grubunun güncel yaşamın içerisindeki geçmişin fikirlerine ve alışkanlıklarını tercih bir tanesi de sosyoekonomik yapısı daha orta üç gruba yakın ama üç grup değil ee, daha iyi eğitimli, daha çok okuyan, dünyayla entegre olmuş olan bir grubun da yeni tür bir dijital komünal yaşama doğru evrildiğini görüyoruz. Bu National World'e doğru giderken. Şimdi eğer bunlardan daha az eğitimli olanlar kazanırsa sistemi 2050'lerde bizi yapay zekaya oluşturulmuş yeni robotlar yönetiyor olacak, geçmiş olsun. Biz 3-5 grup böyle ormanlarda, klanlar halinde organik yaşayan, ekolojik yaşayan, e, hala fikir e, söylemeye çalışan, teknolojiye erişen ama e, büyük biraderin gözlemlediği bir yerde oluyor olacağız. Ya da e, sosyal fayda dediğim için söylüyorum, onun için ben bir sosyal girişimciyim, onun için sosyal fayda konuşuyorum. Ya da bizim gibi bu taraftan baktığımız zaman yeni tür okullar, mahalleler, kronel yaşamlar bu iyi eğitimlilerin oluşturduğu yeni sürdürülebilir bir dünya ve yönetilebilir robotlarla inşa ediliyor olacak. O yüzden de bunun kritik noktası eğitim. Bunu sağ, demin dikkat edersen söyledim daha az eğitimli ve daha iyi eğitimli diye. Daha az eğitimli ve daha iyi eğitimli tarif ederken de şuradan tarif ediyorum. O da şu. E, aklını başkalarına kiraya vermeyen, e, kendi ayaklarının üstünde durabilen, evet hayır diyebilen, öz yönetim becerisi, e, kendisini tarif etme becerisi ve yetkinlikleriyle yaşayabilen, survey edebilen bireyler yaratmak lazım orada. E, bunun için de bir gün yine fırsat bulursak konuşuruz, e, K12'yi ikiye bölmek lazım. Yani 14 yaşına gelene kadar başka türlü bir eğitim, sosyal duygusal beceriye yitirelim daha az dijital, daha çok yüz yüze ve sosyal yüksel beceri geliştirmek liseden itibarense daha mes beceriye dayalı, mesleki seçimlerin olduğu, daha hayatın içinde e, üreten bir eğitim modeli, lise ve üniversiteyi bir araya getirip belki de e, o kadar uzun üniversite olmadı, yeni bir yere doğru gideceğiz. Özet Burada dedim, ben... bir nokta koymak zorundayız. Ee, Hı -hı. Bir dakika aştık bile çünkü program süremizi <gülüyor> bölüm şeklinde ama çok uzun e, meseleler mutlaka devamını yapacağız. Görünen çok o ki tek programa sığdıramıyoruz. Ben çok teşekkür ederim Katıldım Bugün hatta bize epey uzak elimli e, ufuklar da çizdin. Tekrar ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sevgiler. 95.0 Açık Radyo'da Diyerkam'da Damla Özler ve Kayhan ile beraberdiniz bu hafta. Eğitime baktık hem geniş bir çerçeveden baktık hem de bir geleceğine de göz attık. Ancak her zamanki gibi kısa sürdü. Zamanımız yetmedi. Demek ki ne yapacağız? Söz verdiğimiz gibi bu seriye devam edeceğiz. Başka başka veçeleriyle de eğitim hakkı üzerine konuşacağız. Hoşçakalın.